126. Mektup Bu mektup yine Mir Salih Nişapuri'ye yazılmıştır. Talibin batıl, bozuk mağbutlardan kurtulması, hak, doğru mabudu düşünmesi ve hatrına gelen her şeyi de kovmasının bildirilmektedir. Bir Seyyid kardeşim, talip la ilah derken kendi içinde ve dışında olan bütün bozuk mağbutları yok etmesi ve İllallah derken akıl mabud olarak fikrine vehmine gelen şeylerin hepsini de nefyetmesi, kovması lazımdır. Akolan bir mabudun yalnız var olduğunu düşünmeli, bundan başka hatırına hiçbir şey getirmemelidir. Allahu Teala'nın zatında hiçbir şey ve vücuda yani var olması bile bulunmaz. Onu vücuttan başka olarak aramak lazımdır. Ehli sünnet âlimleri Allah-u Teala onların çalışmalarına bol bol iyilikler versin ne güzel söylemişlerdir. Allahu Teala'nın vücudu zatından başkadır buyurmuşlardır. Vücudu zatından başka bilmemek ve vücuttan başka bir şeyin varlığına inanmamak kısa görüşü olmaktır. Şeyh Alehüttev vücut aleminin üstünde Meliki i alemi vardır demiştir. Bu fikri vücut mertebesinden yukarı götürdüklerinde çok zaman o halde kalmıştım. Selk'te vicdanla kendimi muattala fırkasında yani sıfatlara inanmayanlardan sanmıştım. Allahu Teala'nın vücut sıfatını bilemedim. Çünkü vücut sıfatı geride kalmıştı. Zat mertebesinde vücudun yeri yoktu. O halde imanım imanı taklidiydi. Tahkiki değildi. Sözün kısası insanın hatırına hayaline gelen her şey de kendisi gibi mahluktur. Mahluklardan kendine doğru hiçbir yol açmayan, yalnız onu anlamakta naciz olmak, gücü yetmemek yolunu açık bırakarak Rabbimizi tesbih ederiz. O, her ayıptan, kusurdan, lekeden uzaktır, temizdir. Fenafillah ve bekabillah denilen mertebelere varmak, mümkün vacip olur demek değildir. Böyle bir şey olmaz. Böyle şeyin olması, hakikatleri bozmak, birbirine karıştırmak olur. Mahluk, sonradan yaratılmış olanlar, vacip olmayacakları, hep var olmayacakları için vacipten, mümkinen eline geçen yalnız onu anlayamamaktır. Farisi'nin dediği gibi, Anka avlanılmaz, tuzağa topla, tuzağa giren olur yalnız hava. Çok yüksekleri arayan talip kavuşamayacak adı ve nişanı bulamayacak bir varlığı arar. Birçoklarıysa kendilerinden başka olmayan varlığı aramakta, ona yaklaşmaya, beraber olmaya uğraşmaktadır. Farisi'nin dediği gibi, onlar büyüklerdir. Ben de böyleyim Ya Rab. Geçmişiniz ve geleceğiniz hayırlı olsun. 127. Mektup Bu mektup Molla Sefer Ahmet-i Rumi'ye yazılmıştır. Kıymetli mektubunuz geldi. Buraya gelemediğinizin sebebini yazıyorsunuz. Doğrudur. Şimdiye kadar yaptığınızdan daha pek çok yaptınız. Lazım olan hizmeti tam yapamadığınızı düşününüz. Ahkâf suresinin 15. ayetinde mealen insanlara analarına, babalarına ihsan etmelerini söyledik buyurdu. Lokman suresinin 14. ayetinde mealen Bana ve anana, babana şükür et buyuruldu. Böyle olmakla beraber bütün iyi işler hakiki varlığa kavuşmak yanında boş, faydasız kalır sülük konaklarını geçmek yalnızca lüzumsuz boş şeydir. Ebrar'ın iyilik olarak yaptıkları, mukarrebler yanında günah olur sözünü işitmişsinizdir. Bu sözü Şeyh Ebu Said Harras söylemiştir. Farisi'nin dediği gibi, her ki güzeldir, Allah sevgisinden başka hepsi cana zehirdir, çeker bile olsa. Allahu Teala'nın hakkı bütün mahlukların haklarından daha önce gelir. Onların haklarını gözetmek de onun emriyledir. Yoksa onun hizmetini bırakıp da başkalarına hizmet etmek kimin elinden gelebilir? Bunun için başkalarına hizmet etmek ona olan hizmetlerden biri olur. Fakat hizmetler arasında çok fark vardır. Tarlayı sürenler ve ekin biçenler de padişahlara hizmet etmektedir. Fakat sarayda onların yaptıkları hizmetlerin şerefi başkadır. Bunların yanında tarlayı sürmek ve ekini biçmek gibi şeyler söylemek suç bile olur. Her işin karşılığı o işin kıymetine göre ölçülür. Tarla sürenler sabahtan akşama kadar ter içinde çalışır. Buna karşılık az bir şey alır. Mukarrebler yani sultana yakın olanlarsa her saatte yüzlerce elleri alır. Böyle olmakla beraber bunların bu paralarda hiç gözleri yoktur. Gözleri, gönülleri hep sultandadır. Aralarındaki farkı düşününüz. Ferruh Hüseyin oldukça ilerlemektedir. Onun için üzülmeyiniz. Daha ne yazayım? Vesselam. 128. Mektup bu mektup Hace Muhkime yazılmıştır. Çok yükseklere erişmeyi istemelidir. Ele geçenle doymamak lazım olduğunu bildirmektedir. Kıymetli Hace Muhammed-i bu uzakta kalmış olanları unutmayınız. Hatta uzakta sanmayınız. Hadis-i şerifte, insan sevdiğiyle birliktedir buyuruldu. Bu yolun ucu çok uzundur. Aranılan sevgili çok yüksektir. Gücümüz uğraşımız sağ sonsuz olarak azdır. Erişilen konaklar, aranılanı andıran serap gibidir. Allah korusun, bu konakları yolun sonu sanmaktan, yabancıları aranılan sevgili sanmaktan ve anlaşılabilen şeyleri anlaşılmayan sanarak yarı yolda kalmaktan Allahu u Teala'ya sığınırız. Çok yüksekleri aramalı, ele geçenlere bağlanıp kalmamalıdır. Veraların verasını, ötelerin ötesini aramalıdır. Böyle bir istek, böyle çok çalışmak ancak vazife alanında büyüğün teveccühü dinlemesiyle elde edilir. Onun teveccühü de müridinin ona olan sevgisi, bağlılığı kadar olur. Buysa Allahu Teala'nın öyle bir nimetidir ki dilediğine verir, dilediğine vermez. Onun ihsanı pek çoktur. 129. Mektup Bu mektup Seyyid Nizam'a yazılmıştır. İnsanda her şeyin bulunması onun dağılmasına sebep olmuştur. Yine bu topluluk onun yükselmesine de sebep olduğu bildirilmektedir. Kıymetli mektubunuz geldi. Bütün varlıklardan birer örnek insanın yapısında vardır. İnsan kendisinde bulunan her parçadan dolayı bütün varlıklara bağlanmıştır. Onda her varlıktan birer parça bulunması, onun her şeye bağlanmasına ve bunun sonucu olarak Allahu Teala'dan uzaklaşmasına sebep olmuştur. Çeşitli bağlılıkları sebebiyle insanın Allahu Teala'dan uzaktığı her şeyin uzaktığından daha çok olmuştur. Her şeyden daha çok mahrum olmuştur. Allahu Teala'nın yardımıyla kendini bu dağınık bağlılıktan toparlarsa, yalnız ona bağlanırsa büyük kurtuluşa kavuşmuş olur. Böyle yapmazsa yolunu sapıtmış, çok uzaklara düşmüş olur. İnsan her şeyi kendinde topladığı için varlıkların en üstünü olmuştur. Yine bu topluluğu onun her şeyden daha kötü olmasına yol açmıştır. Bu topluluğundan dolayı tam bir aynı olmuştur. Fakat bu aleme yüz çevirirse çok lekelenir. Eğer Allah-u Teala'ya dönerse çok parlak olur. Aynası her şeyin aynasından daha çok gösterir. İnsanın bu çeşitli bağlantılardan büsbütün kurtulabilmesi yalnız Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa'ya nasip olmuştur. Bundan sonra başka peygamberler ve nebiler derece derece kurtulmuşlardır. Allahu Teala bizi ve sizi bu bağlantılardan kurtarsın. Miraç gecesinde gözü ondan hiç ayırmadığı ve taşkınlık yapmadığı kelimeleriyle Kur'an-ı Kerim'de övülen Allah'ın Resulü Muhammed hürmetine bu duamızı kabul buyursun. Daha çok yazmak usandırıcı olur. Vesselam vel ikram. 130. Mektup Bu mektup celal ettiğine yazılmıştır. Çeşitli hallerin hasıl olmasına kısmet verilmediği bildirilmektedir. Hallerin değişmesi o kadar kıymetli değildir. Kalbe gelenlere ve gidenlere, söylenenlere, işitilenlere bağlanmamalıdır. Aranılan şey başkadır. O görülmez, kalple müşahade edilmez. Ondan söz edilmez ve işitilmez. Böyle şeylerden münezzehtir, müberradır. Salikleri çocuklar gibi bu yolun cevizleri ve kozalaklarıyla oynarlar. Çok yükseklere aramalıdır. İş bunlardan başkadır. Bunlar hep rüya ve hayaldir. Bir kimse rüyada kendini padişah görebilir. Fakat gerçekte de padişah değildir. Fakat bu rüya bir ümit uyandırır. Nakşibendiye tarikatı rüyaya kıymet vermez. Bu beyt onların kitabında yazılıdır. Farisi'nin dediği gibi. Güneşin kölesiyim, yalnız onu anarım. Geceyi rüyaları hep arkaya atarım. Hallerden bir hal gelir ve geçerse sevinmeye ve üzülmeye değmez. Anlaşılmayan maksadını hasıl olmasın beklenmelidir ve selam.